Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine birlikteyiz. Başlık, sineye saplanmış hançer, sigara. Yasaklar çare mi? Değilse çare ne? Tabii bu konuda asıl üzerinde durulması gereken husus sigara illetine müptela olanların bu durumdan kurtarılması adına hangi yol ve çarelere başvurulması gerektiğidir. Başta söze girerken 4. Murat ve onun bu hususta getirdiği yasaklardan bahsetmiştim. Tarih her ne kadar göz ardı etmiş olsa da 4. Murat cennet mekan, Osmanlı sultanları içinde çok önemli bir yere sahip, gaiireli bir dönemin müstesna ve başarılı bir şahsiyetidir. Ne var ki bu hususta getirdiği yasakların gözde görülür bir neticesi olduğu kanaatinde değilim. Günümüzdeki yasakların da müspet bazı semereler verdiği gözükse de ben yasaklarla uzun vadede kalıcı bir başarı elde edilebileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bir konuda dayatma olduğu zaman, insanlar onu hürriyet meselesi ve demokratik bir hak olarak algılamaya başlıyor ve yasaklanan o mevzun daha çok üzerine gidip onu daha fazla sahipleniyorlar. Ondan sonra da yasakların etrafından dolanıp, alternatif yollar araştırarak bir şekilde onu ihlal etme gayret ve teşebbüsünde bulunuyorlar. Benim bu mülahazalarımdan, Sigara yasağıyla alakalı hiçbir tedbir alınmasın ve hiçbir müeyyile konulmasın manası çıkarılmamalıdır. Elbette ki sigara ve benzeri zararlı maddeler herkese satılmamalı, imrendirilmesinin önü alınmalı, fiyatı yüksek tutulmalı ve değişik tedbirlerle başkalarına zarar verilmesinin önüne geçilmelidir. Fakat her meselede olduğu gibi bu konuda da esaslı ve kesin çözüm insandan geçer. Zihinlerde çözülecek problem ve iradenin hakkı Evet, kalıcı ve köklü bir netice ümit ediliyorsa, meselenin insanda, insanların kalp ve zihin dünyalarında çözüme kavuşturulması şarttır. Bunun için de evvela aile ve okul el ele vermeli, çocukların değişik sahiplerle böyle bir alışkanlığın ağına düşmemesi için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Çocuk sokakta da başıboş bırakılmamalı, kötü niyetli insanların kucağına düşmesine fırsat verilmemelidir. Nitekim istatistiklere bakıldığında çocuklar daha okul çağlarında sigaraya başlamakta ve bir daha da bırakmamakta, bırakamamaktadırlar. Hatta şimdilerde uyuşturucu ve alkollü içecekler için de aynı durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Saniyen insanlara sigaranın çirkin ve zararlı bir alışkanlık olduğu, sözü tesirli kimseler tarafından mutlaka anlatılmalı, bu hususta telkinlerde bulunulmalıdır. Mevcut bütün iletişim araçları bu hususta seferber edilmelidir. Sigara içenlerin bir haramı irtikab ettiği, bunun da Allah katında bir hesabının olacağı mutlaka ifade edilmelidir. İnsanlara ve çevreye zarar vermeye, melekleri rahatsız etmeye kimsenin hakkı olmadığı ısrarla belirtilmelidir. Ayrıca onkolog, ürolog ve dahiliyeciler, daha doğrusu problemle irtibatlı her bir sahanın uzmanı, sigaranın ölümcül zararlarını herkesin idrak seviyesine göre, resimler, grafikler, animasyonlar ve slaytlarla mutlaka anlatmalıdırlar. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken önemli bir başka husus da, müstakil gayret ve faaliyetler yerine, ilahiyatçı, psikolog, tıp doktoru ve sosyologların bir araya gelip, ortak bir kısım çalışmalar yapmalarıdır. Böylece tesir sahası daha geniş, daha kalıcı ve daha faydalı neticeler elde edilebilecektir. Son bir husus olarak şunu ifade etmek istiyorum. Maalesef toplumda bir acı, bir sızı olduğunda, çıkarıp bir sigara yakmak, o mel'un zehirle güya teselli arayışı içine girmek bir adet haline gelmiştir. Hatta bazı inanmış insanlar, onun zararlı, çirkin ve mutlaka kurtulunması gereken bir alışkanlık olduğuna itikat ettikleri halde, yine de onu bir teselli unsuru olarak görmekte ve bunun neticesinde bir türlü onun pençesinden yakalarını kurtaramamaktadırlar. Halbuki bu, faydasız ve boş bir tesellidir. Mü'mine düşen her türlü dert, bela, musibet karşısında Allah'a sığınmaktır. Evet, inanan insan teselliye ihtiyaç duyduğu zaman, mümkünse oruca niyetlenmeli, kendini namaza vermeli, ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a gönülden yakarışlarla teveccüh etmeli ve ''Allah'ım bana sabrı cemil ver.'' demelidir. Kalbin derinliklerinden kopup gelen bir ''İnne eşku beth-i ve huzni ilallah.'' ''Ben sıkıntı ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum.'' iniltisi zannediyorum hem o illetten kurtulmaya bir vesile teşkil edecek hem fereç ve mahreç kapılarını aralayacak. Hem de gerçek bir teselli olacaktır. Evet tekrar ediyorum. insanlar sigaraya müracaat edecekleri yerde la havle ve la kuvvete illa billah. Havl ve kuvvet olup biten her şey ancak Allah'ın izni ve iradesi dahilinde gerçekleşir. Çekmeyi İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn Biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz diyerek kudreti ve merhameti sonsuz Rabbilerine iltica etmeyi deneseler ne olur? Hem günaha girmemiş, hem kendilerine ve başkalarına zarar vermemiş, hem Allah nezdinde sevap elde etmiş ve hem de ...kaybetme kuşağında kazanmış olurlar. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bu bölümü de böylece sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.